Aa, sayın akıllılar siz daha gitmediniz mi? Yani siz de az deli değilsiniz ha Eee madem ki gitmediniz o zaman Deliler Bayramı'nın ikinci bölümünü açıp size göstereceğim Evet açıyorum Açıyorum Bayanlar ve baylar ben Kristof Kolomb. Şimdi sizlere ünlü yumurta numaramı sunacağım. Hiç yalnız kalamayacak mıyım ya? Hiç açıp gösteremeyecek miyim ya? <gülüyor> bu bir Kristof Kolomb yumurtası. Oysa açmam gerek. Dişimin buna bağlı. Bu yumurta rafadan değil, kayısı hiç değil. Ekmek param bu benim. Açmazsam yaşamam mümkün değil. Bu yumurta anasından doğduğu gibi karşınızda. Deliye kuş Kış kış! Şşşş! Hop oh, oh. hop! No, la no. lop! Para! Para! Para! Amerika! Fransız devriminden sonra Çıktıma çıkalım da Bindim hemen kalyonlar Ne dedim? Amerika! Ordularım Başında Josefin'in koynunda Başınca Atlantik Buldum yeni ülkeyi Herkes buna şaşırdı Sütlerini taşırdı Altınları topladım Avrupa'ya topladım Yeter artık dediler, beni sürgün ettiler. Sonunda sirke düştüm, zaten çok üşümüştüm. <Gülüyor> Geldik sonra buraya, tuz bastık bu yaraya. Adımız çıkmış dedi, söyleyin nereden belli? İşte işte kontrola. Bakın konuşmayı sevmem fakat yüzüne de rahatla söyleyeceğim için rahat konuşuyorum. Geçen sene bu apartmanın yönetiminde Vasıf Bey'in yönetiminden hiç memnun değilim kardeşim. Al benden yani de o kadar arkadaşım. Her yüzüme ödüne bulaştırdı, hepimizi mahvetti ya. Öyle, öyle. Yeni bir arkadaş gelmiş, Korhan hmm. Bey kim o? He, yedi numaraya taşındı. Yedi numaraya taşındı. genç Allah. biriymiş, tecrübesiz. Evet. Diyorum onun yöneticisi yapalım, istediğimizi yaptırırız. <Gülüyor> Heh. Ben kelime edeceğim size beni destekleyin. Tamam, tamam. biraz. Tamam, tamam. Tamam. Aman ha ama. bak, tamam. kaymak yok. Ah bak iyi insan lafının üzerine gelmiş vasıfçuğum geldi Sen ne diyordun dedim yani geçen sene çocuk yönetimden ne kadar yoruldu biz oldu Kendini bizim için feda etti dedim Arkadaşlar herhalde Korhan Bey ile tanışmak fırsatını bulamadınız henüz 7 numaralı daireye taşınan kiracı arkadaşımız Hoş geldiniz kardeşim su işlerimden burhan ettim 8 numaradayım ben Hoş bulduk Buyur efendim Asansörde rastlamıştım hoş geldiniz Korhan Bey Hoş bulduk efendim Hoş geldiniz Hoş bulduk Hasan Söyce rastlamamıştım, hoş geldiniz Korhan Bey kadar. Hoş bulduk. Siz işe köşe başına alalım. Rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah, şeref birisiniz. Pek de efendim bir bey. Korhan siz gelmeden önce biz geçmiş dönemin hesaplarını tartışıyorduk aramızda. Evet efendim. İsterseniz baştan başlayabilirim. Aman efendim ne gerek var, ben misafir sayılırım aranızda. Ay hiç olur mu? Lütfen, ben yokmuşum gibi devam edin. Arkadaşlar biliyorsunuz bu toplantıyla yöneticilik görevim sona eriyor. Evet. Allah bin şükür ya. Gelecek dönemin sorunlarını tartışmaya geçmeden önce... ...yeni yönetici seçimi yapılacak. Evet. Aman Vasif Bey ne olurdu sanki siz devam etseydiniz? İmkanı yok Ümran Hanım. Ben bu işi isteyerek değil... ...sadece kanuni müeyyide olduğu için kabullendim. Görevim bitti. Artık beni silah zoruyla bile bu görevde tutamazsınız. Apartmanımızın önemli sorunları var herhalde. Ne sorunu olacak canım? 12 dairelik bu çocuk bir apartman işte. Küçük evet. taş baş yarar. Neyse zaman kaybetmeyelim. Ben hemen mevzuya girelim diyorum. Şimdi yeni bir yönetici seçilecek... Tesadüf yeni de bir arkadaş gelmiş. <gülüyor> İki yeni yan yana dayanabilir misin? Ben yeni yöneticiye yeni arkadaşımız Korhan Bey'i teklif ediyor. Çok müyazıklı <gülüyor> efendim. Aman efendim ne haddi mi? Şunun şurasında kaç gün oldu geleli? Ay ne olacak yeni geldiyseniz. Eski olup da yöneticilik yapanlar kuş mu konduruyorlar? Canım herhalde başka adaylar da vardır. Başka Hı. aday olan aday gösterecek yok, olan var mı? Yok yok yok. Aranızda yöneticilik yapmamış kimse yok mu? Valla herkes yaptı sırasıyla bu defa sıra sizde. Bende mi? Canım Ama... ne fark eder? Ha bir yıl evvel ha, bir yıl sonra ne olacak yani? Hayır efendim bırakın yöneticiliği ben apartmanda oturmasını bile bilmem. <gülüyor> bu ilk evimiz. Yeni evlendik de. Geçmiş olsun canım. Valla Koran Bey'cim herhalde biliyorsunuz yani bunun ilki de bir sonu da bir ne fark eder değil mi canım? Hayır efendim, şimdi ben böyle bir toplantıda ilk defa bulunuyorum. Yani son derece bilgisizim bu konularda. Neyi bileceksiniz canım? Aklı olan insan bir gün içinde her bir şeyi öğrenir Tabii. Zaten. Aklı olmadan yöneticilik yapanlar bile oldu. Bu taş bana mı oluyor hanımefendi? <gülüyor> Niye üstünüzde alıyorsunuz ki Allah aşkınıza? Canım hanımlar, Korhan Bey'de bir şey var sanacak. Canım kardeşim hiç meraklanmayın. Hepimiz gönüllü yardımcınız olacağız. Masip Bey de bütün bildiklerini öğretecek size zaten. Sabibi olarak söylüyorum, Korhan Bey elimden gelen her şeyi yapacağım canım. Hadi ama... Siz de aman azlandınız. E madem bu kadar ısrar ediyorsunuz bir düşüneyim. <gülüyor> Arkadaşlar yeni dönemde yeni yönetici olarak Korhan Bey'i kabul ederler... ...oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bravo Abi, bravo. Tebrikler tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun. Apartmanımızdan mahallemize, semtimize, şehrimize, memleketimize... ...dünyaya, güneş sistemimize, fezaya. Ben sadece düşüneyim demiştim. Tabii şuraya bir imza atın. Bir sene kadar düşünün canım. <gülüyor> Arkadaşlar bana iki şahit lazım. Biri ben... Aman efendim, buyurun. Hatta ben bir buçuk sayılıyorum. <gülüyor> Hayırlı olsun. Ümran Hanım. Memnuniyetle efendim. Demek böyle şahitli imzalı oluyor ha? Evlilik gibi. Ha, hayvayı yemek gibi. <gülüyor> Kolhan Bey, sizi şöyle alalım canım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun, buyurun. Defter sizde. Defter kim Süleyman odur. Şimdi efendim deminden beri soracağım fırsat olmadı. Bu toplantıda öbür dairelerinde bulunması gerekmiyor mu? Vallahi efendim yeterli çoğunluk var. Üç numaralı dairenin vekaleti bende. Ümran Hanım da iki dairenin sahibi olarak çift oya sahip. Geri kalan dört daire? Siz aklınızı takmayın onlara. Geri kalan dört daire acizhane benim oluyordu. Can, <gülüyor> öyle de olsa kiracıların burada bulunması gerekmiyor mu? Aman efendim bulunmasınlar daha iyi zaten. Bakın çatıda bir sunu hanım vardır ki bir kere o herkesle kavgalıdır. Doğru. Korhan Bey yeri gelmişken söyleyeyim o Cadal televizyon antenimi sürekli çeviriyor hiçbir şey izleyemez oldu. Tamam da Perihan Hanım siz de o koskoca antenle kadının telasını kopturdunuz böyle yani. Ya nereye koyayım? Direğin tepesinde boş yer mi var? Aman o da meselenin Benim kiracının evini bir haftanın içinde iki kere su bastı bu kadının yüzünden. Aa. Şimdi kafa evce karıştı değil mi Korhancığım? Ben şöyle anlatayım da aydınlan. Bizim İmran Hanım'ın kiracısı çatıdaki uymadı anteni çeviren çatlak altında oturuyor. Uymadı değil efendim uydu antenidir o. Hatta uydu anteni de çatıya uymadı. Evet. Musluk mu açık kalmış? Hayır, bir değil, iki değil beyefendi. Hanımefendi musluğu açık unutup gezmelerde sürtüyor... ...olan bizim eve oluyor. Evet. E, suyun attığını görmüyor mu? Kadın gezmelerde sürtüyor, evdeki musluğu... ...neden koşsun, neyce karıştırdın sen ya? <gülüyor> tabii, yani sular kesikken açık unutuyor tabii. Tabii, kesik ilacı unutuyor, su gelince akıyor. Evet. Evet. Anten ne işe yarıyor? Anten bu durumu gösteriyor, televizyondan bunu izleyenler de eğitilmiş oluyorlar. Sen iyice karışmışsın Allah aşkına. Ben <gülüyor> Esasında şu depo meselesini halletsek, plastik depo meselesini hiç böyle bir sorun kalmayacak. Evet ama Cemalettin Bey o depo meselesi de sizin yüzünüzden halledilemiyor değil mi? Niye? E gayet tabii. Siz hislerinize düşen parayı vermiyorsunuz ki depo yapısı. Ben vermeyeceğim demiyorum kardeşim, önce bodrumdaki orospu verecek sonra vereceğim diyorum ya. Cemalettin bey burada hanımların doğduğunu unuttunuz herhalde Aman unutmadım, affedersiniz Unutmadık da öyle öfkeyle hızla söyledik işte öyle Deli ediyor garibini Yalan mı canım gel hele ne çevirdik al apartmanı ya ee, Neredeyse kapıda fiş gezeceğiz ha <gülüyor> Evin etrafını seyir satıcılar sardı be Şem tatlı kuvvet macunu diye dolaşıyorlar o daha <gülüyor> E orası söyle. Fakat kadının arkası kuvvetli Ah maşallah <gülüyor> evet. Cuma günleri gelen bir gri Mercedes var hani. Ha, o cuma ait biliyor musunuz? Burhan Bey, Efendim, politika yapmayın beyefendi. Aa, ama politika ben, ben, yapmayın, politika kardeş. ben memur adamın ne politika yapacağım, hayır. Efendim bence şu kapıcı sorununu bir konuşalım. Evet, sen bu kapıcı meselesini bir not et kardeşim. Not edeyim de ne yapabilirim bu konuda? Ne demek ne yapabilirim? Yöneticiliğe aday olurken böyle konuşmuyordunuz ama. Aa, nasıl yani? Ya kardeşim adamın kafasını karıştırmayın ya. Siz önünüzdeki meselelere bakın Korhan Bey'cim, evet. önünüzdeki meseleler arasında en önemlisi kalorifer. Evet de bu kalorifer meselesinde önce sen bir hesap ver. Her ay başı tıkır tıkır para toplamasını biliyordun fakat bu apartıman bir gün olsun ısınmadık kardeşim evet. Isınamadık! Bayramlık ağzımı açtıracaksınız ama şimdi. Ama bayram senede iki defa geliyor. İki salla bir bağla. Açsak ne o olur. Aç, <gülüyor> Aç. O kadar ikaz ettim kardeşim hepinizi proje dışı radyatör taktırmayın diye. Nasıl kaldırsın bunca bu kasat? En başta da siz Cemalettin beyefendi. Utanmadan evimizi tepe çevir radyatörle döşetmişsiniz. Kazan yüzü kazıramıyor diye biz kazan kaldırdık. He. Ne faydası mı oldu? Dilimler kendini bile ısıtmadı ya. Usunamadık kardeşim, yalan mı söylüyorum ya? Usunamadık, dondu. Helo bey yukarıda kedim dondu be. Vallahi bildiğim kadarıyla kedi donarak gitmedi, açlıktan öldü zavallı var. Niye? E 16 tane kediye ayda 125 gram kıyma dağıtırsanız ummiyette kediler ölürler canım. Hepsine eşit dağıttık ama niye biri ölüyor? Kaç radyatör takmış? En çok sizin kader hanımefendi, en çok sizin kader. Bizim sadece salonda bir ek var. Onu da benden önceki kiracılar koymuş. Aman, çıkarayım ortaya koyayım da onu anlasın. Neyi? mı? Arkadaşlar, radyatör sayısından geçtim... ...esas mesele sıcak su alınmasından çıkıyor. Hmm. Aa, apartmanda sıcak su var mı? E, radyatörün yanına musluk takarsanız var kardeşim. Yapma ya, bunu nasıl düşünemedim be, vay be! Kim yapıyor bunu ağzı? Valla ben görenlerin yalancısıyım ama Ümran Hanım'ın iki dairesinde de varmış. Aa, kuru iftira. Yok bu bayağı yaş. <gülüyor> Koran Bey, evet. not alın kardeşim. Mahkemeden heyet getirtip zabıt tutturacaksınız. Demek mahkemek olacağız Vasıf Bey. Öyleyse ben de sizden davacıyım. Yok ya neymiş derdiniz? Halı camı mı kırdınız. Ya, dava edeceksiniz beni. Dava etmezseniz hatırım kalır hanımefendi. Bütün mahalle biliyor manyak kızınızın gece eve girmek için cama taş attığını... Yazın Korhan Bey, balkonuma çöp attılar, camıma taş attılar, kızıma bok attılar. <gülüyor> efendim çöp deyince geldi. Bizim kapıcı canı istediği daireden topluyor çöpleri, istemediğinden toplamıyor. Buna mani olmak lazım efendim. Yalnız çöp olsa bir şey değil. Sen bu kapıcıyı bir kenara çek, iyicene bir konuş kardeşim. Çünkü bu apartmanda ayrıcalıklı muamele görenler var. Beni kastediyor biliyorum. ...verirsiniz bahşişi, size de gelirler istediğiniz zaman. Artık o bahşişin nasıl verildiğini ister... ...serifle karıştırmayalım hanım efendi. Bana bakın Cemalettin bey... ...terbiyenizi takının... ...yoksa ağzından fena bilat çıkacak. Ya bir şey demedik... ...yani kimi para olarak verir bahşiş verir... ...kimi gülücük verir... ...kimi romken verir... ...kimi öpücük verir. Ben şimdi size gösteririm. Ben memnun olurum. Görüşe. <gülüyor> Görüşe. Be. Kolon beyciğim. Evet. Kapıcı size sigortadan söz ederse katiyen yüz vermeyin kardeşim. Neden şey bunlar? O kadar yatacak yer veriyoruz, para veriyoruz, utanmasalar sendikaya müracaat edecekler ya. Sigorta neymiş ya? Sigorta kanuni gereklilik değil mi? Ya memleketi biz mi kurtaracağız şimdi? Daire başına kaç para düşer biliyor musun? Korhan! Hayır. Hele ben ben ne düşerse dört misli. Siz şimdi onu bunu bırakın da ben her şeyden önce şu Araplar meselesini konuşulması istiyorum Araplar meselesi. Apartmanda Araplar da mı var? Çinliler gidince onlar geliyor. Şu anda yok ama birkaç güne kadar eli kulağındadır. Böyle geliyorlar. Şimdi ümran hanım maşallah iki dairesini birden Araplara kira alıyor. Ne üç numara da aynı vaziyette? Apartmanda cevap edersiniz pislik götürüyor canım. Sarı Aa. yerden beton oldu. Giren çıkan belli değil apartmana Ama sanki şimdi çok belli Evet bu konudan ben de şikayetçiyim bu. Kara kara adamlar merdivende asansörde hani neredeyse istime çıkacaklar Gözleriyle bir şey etmedikleri kalıyor Orası biraz meçhul Ben şimdi Aa! Aa! Aa, Hanımlar hanımlar lütfen arkadaşlar, sakin olun. arkadaşlar lütfen ayıp oluyor ya Ayıp oluyor sakin olalım kardeşim Sakin olmamız gerek Tabi canım bize ne diyorlar apartman sakinleri Sinirlenecek ne var yani ya Terlik çekmeye ne lüzum var Sakin olalım ama bu arada sizin de tuzunuz kuru Vazıf Bey'cim Ne gibi benim? Araplara döviz bozduğunuzu herkes biliyor E ne ilgisi var şimdi bunun konumunuzla? E gayet tabii var Apartmana Arap kiracı gelmesi sizin menfaatinize Bana ne kardeşim istiyan araba verir İstiyan Amerikalıya verir yahu şey, İşte Ümran Hanım ikisine de veriyor <gülüyor> Bir de normal kocası var <gülüyor> Ben konuşmuyorum daha iyi. Sizin bu Araplardan alıp veremediğiniz nedir Allah aşkınıza? Mecbur mu adam açıklamaya? İstemiyor işte, yetmez mi? Ama sen de onun avukatısın A herhalde. Açıklarım efendi pek arada açıklarım adamların gülüp gülerlerinden patırlarından seslerinden ben rahatsız oluyorum efendi ya. Ne o? Yabancı düşmanlığı mı? Aa niye yabancı düşmanlığı olsun bu ya? Allah Allah. Şimdi Burhan Bey'in muhalif olduğunu herkes de bilir mahallede de onun için. Ama söyleyeyim. ya bu Bürhanetin muhalif mi? Ya ya yani, acayip hem devlet mi hem muhalif Allah Allah. Allah. Siz Hakkari'yi görmüş müydünüz? <gülüyor> Allah ne seversen, Allah ne seversen ya! Ya ne alakası var şimdi bunun muharip olmakla? Aa. Bir kere hükümetin politikasına karşı çıkıyorsunuz. Hükümetin politikasına mı karşı çıkıyorum? Kim çıkardı bunu şimdi? Ben çıkardım efendim. Tabii hükümetin politikasına karşı çıkıyorsunuz. Başbakanımız televizyonda radyolur bangır bangır bağırmıyor mu? Ülkemize gelen Arap turistlere yardımcı olalım. Bravo! Şimdi. Ama sen de vatan mefaati için yapıyorsun sanki. Korhan Bey, siz aldırmayın onlara. Not al bakayım oraya. Evet efendim. Ben ...apartmana Arap kiracı getirilmesine razı değilim. Aksine teşebbüste bulunacak olursa <gülüyor> dava atacaksınız. Ben mi? Gayet tabi siz. Bu apartmanın menfaatlerini korumak için bu mevkiye geldiniz beyefendi unutmayın bunu. Açarız açarız. Benim damat avukat sana yardımcı olur. Sen <gülüyor> oraya bir de şeyi ilave et. Asansör. Asansörün neyi var? Yeni tamir ettirdik asansörü daha. Yine bozulacak. Kardeşim bozulduğu zaman bakarız. Ne yapsın şimdi çocuk? Yani önceden bir tedbir alır belki. Çoluk çocuk gününde 500 defa biliyorlar. Oyuncak yapıyorlar. Böyle devam ederse bir haftaya kalmaz. Gele bozulur. E ne yani şimdi asansör dururken merdivenden mi çıkacağız? Bak lafım nasıl yerine gidiyor, buluyor yerini bak nasıl. Merdivenden çıkmayacaksınız da çocuklarınızın kulağını çekeceksiniz. Siz çekmezseniz ben çekeceğim. Allah Allah! Allah Allah! Sen kim oluyorsun da benim çocuklarımın kulağını çekiyorsun efendi? Çekerim ulan dün de 500 defa indimindi yaparlarsa sadece çekmem keserim de. Şık al çocuğunu kulağını. Gördünüz değil mi? Hakaret etti. Bana devlet memuruna hakaret etti. Kulak attı. Ben seni sürün sürün süründürmem mi cemaretli efendi? Ne zaman öyle bir tane çağır sürün. Öyle kaba kuvvet yok, kaba kuvvet yok. Kamu evresi bu devlet memuruna devlet, memuru devlet e. vazife başında hakaret etmeyecek! Düğmeni mi koparacak devlet memuru? Vazife başında hakaret. Sen benimle nasıl böyle konuştun? Sen de beni döndürüp durma yanlış yere gidiyorum ben. Sen benimle nasıl böyle konuşuyorsun? Cemalettin Bey ayıp oluyor ya. Ayıp oluyor kardeşim nedir bu ya? İki senedir her yönetimde adamı dövüyorsunuz. Hastaneden yeni çıktı adamcağız daha ya. Buyurun lütfen. Aa. Aaa. Az acem değilsin Ben ne yapabilirim bu konuda? Ne demek ne yapabilirim canım? Sen de asansörün önünde yat, döve tut. Yok deve. Deve yoksa atlan yat. Ne bileyim bir şeyle yat işte orada. Karıyla yatacağını Deme. orada yat. Ben gündüzleri çalışıyorum. Sen bu yöneticilik işini biraz fazla ihmal etmeye başladın kardeş. <Gülüyor> bu yöneticilik bu kadar ihmale gelmez ana. Tabii ne o gündüz çalışıyorum yani. Şişt. Bir yöneticinin, bir apartman yöneticisinin gündüz işi mi olur kardeşim? İstifa oh. et abiciğim sen valla. Ayrıca sana kırmızı şeyli bal mumundan davet etmedin buraya yani gel yönetici ol diye. A. Şuradan girdin gözlerin ışıl ışıl parlıyordu ben yönetici olacağım ben yönetici olacağım diye geldin. Al ol buyur. Madem oldun yap kardeşim. Kuralımda çalış. A. Cici ama tatlı geliyor tabii, karının koynundan çıkamıyorsun. Efendim kendi işi varmış da bilmem ne. Vazifeni yap ya. Sen burada tek ve yetkili sorumlu kişisin kardeşim. Kontrol et, kapıcıyı görevlendir. Ne bileyim asansiyonla inişleri yasak et. Kontrolünü yap. Ben çocuklarımı kimseye kontrol ettirmem efendi. Ne demek yani burası apartman mı öyle değil mektep mi ya? Sen çocuklarını bir doktora kontrol ettirsen iyi olur, sana hiç benzemiyorlar. <gülüyor> Efendim kontrol ettirdim, hepsi bana benziyor. Çünkü hepsi ileri zekalı. Bir tanesi hariç, o son olan tekne kazıntısı... ...nasıl böyle kıvırcık saçlı da zenci gibi? <gülüyor> ne alakası? Efendim, çocuklar meselesine ben karışmam. Ama asansörün inişini kimse engelleyemez. Buyurun. Sen kadın barikatların arkasına sakla. <gülüyor> kimse engelleyemezmiş. Hukuk engeller, hukuk. Bu memlekette hukuk var, hukuk yok. Bu hukuk mu burada? Hukukçu. De bu kardeşim ya. Aslan yöneticim benim be. Demin şurada öfkeyle kalbini kırdımsak uzra bakma Korhancığım. Yani seni görür görmez kalbim kaydedi sevdim be. Dedim bu çocukta kapiliyet var dedim. Gözlere ışıl ışıl dedim ya. Artık apartmanımızın yönetimi genç ve dinamik ellerde. Demi koçum benim. Sen bu işi halledersin. Allah sana güveniyorum yani. Artık bu apartmanda avanta yok. Daha önce bu apartmanda avanta mı vardı beyefendi? Benim sözüm şahsa değil. Ben ortaya konuştum. Yarası olan koçumuz. İşgilli Büzük Bingil'de <gülüyor> Hiç kimseye kastetmiyorum O duvar ilanından gelen paralar yok mu? Hani kimin ya, cebine girdiği o. belli olmayan paralar Onları kastediyorum Ama artık yama ya yok Bu işi önce Allah'a sonra sana havale ediyorum Evet ne ilanı bu? Duvar ya mı? kardeşim bizim bu apartmanın yan duvarı yok mu? Var. Yönetimce oraya ilan almaya karar verdik evet. Ben de yönetim başkanı olarak Gittim bir ilan şirketiyle konuştum. Güzel. Beyefendi nedense bizden habersiz dört ayrı ilan şirketini dolaşmış. Bir hafta sonra bizim duvarda bir yazı. Çelik tabanlı radyal pro tuvalet sabunlarını bu kapağın altında iyi bankadır. Ama bu bu yazı yanlış. Yazının yanlışlığı bir şey değil. Olay yanlış. Paralar gelmedi paralar. Evet. Ya paralar nereye gitti onu bilmek lazım asıl. Ama artık yağma yok. Bu işi güveniyorum sen... Hallederiz. Ne yapacağımız? Yarın duvarın bir resmi çekilecek. Boyutları zaten bizce malum. Gideceksin bir reklam şirketine gideceğiz. Senin vasıta tanatını senin kine gideriz. Yoksa benimkine gideriz. İşte 3-5 kuruş para gelecek, eşit olacak. Ben öleceğiz. Bayan seni arıyor. Kimisi o ya? Ah, Çiğdem Hanım. Hmm. <gülüyor> Ahlaksız kadın buralara kadar geldi. Ne o Vasıf Bey? Apartman Yönetim Kurulu yaparken bize haber vermek yok mu? Kiracılardan mı? Bodrum'daki orospu. Ya valla Çiğdem Hanım ben tam size haber verecektim bir bana haber verdi Tabii hadi, haberler hadi, karışınca, radyoda da haberler vardı. Hadi böyle numaraları, işiniz düşmeden kapımızı çalmazsınız. <gülüyor> hmm. E, tam siz geldiğiniz zaman ne konuşuluyordu biliyor musunuz? Burada? Biliyorum otomatik konuşuyordunuz değil mi? Heh. Tam üstüne bastım ben de onu konuşmaya geldim zaten. Ben çağırıyorum yaptırıyorum bakıyorum ertesi günü bozmuşlar. Aa, aa, ne oluyormuş müşteriler? Ee, i̇şleriniz mi ahlıyor? Evet ya arkadaşlarım geliyor zili çalıyor Otomata basıyorum çalışmıyor çıkın i̇n çık, anam in çık, ağlıyor be Ne biçim arkadaşlarsa Ne oldu hanımefendi beğenemediniz mi Biz sizin arkadaşlarımıza laf ediyor muyuz Katana gibi bir sürü karı Bana bak sen haddini bil yoksa ben bildirmesini bilirim Büyük yürü tamponunu görelim Hanımlar hanımlar lütfen Ay bu yeni mi Ay bunu daha önce hiç görmemiştim Ay hayırlı işler <gülüyor> Vallahi daha önce görmenize pek imkan yok çünkü arkadaş yedi numaralı daireye yeni taşındı. Ha. Şu anda da apartmanımızın yeni yöneticisi. <gülüyor> hiç gülücüğüm yoktu be. Niye gülüyorsunuz öyle Bana bak bu apartman beladır be başına iş mi arıyorsun sana? <gülüyor> bu apartmanda bela tövbe sizin başınızın altından çıkıyor. Altından mı üstünden mi belli değil ya. Ne fıs orada şıllık. Ne? Bana mı diyorsun? Sana, boynuzlu kocana, kayınçana, kokus kardeşine! Ağabeyim. Ne? Oroslu mu? Hanımlar, Kendini hanımlar, yapmayın böyle, hanımlar! Hadi, oroslu! Bir dakika, durun, yapmayın, yapmayın! Ya. Senin kimsindir? Tamam anne, be. Kapilin ayı, kapıcı var! Yakışıyormuş ki böyle davranmak nedir bu canım? Masum bir apartman yönetim kurulu toplantısını Isparta'ya çevirdiniz be! <gülüyor> <gülüyor> Akıllanmadınız! Yeter bu kartacallılarla spartalıların savaşı. He şimdi ona gösterdik. Anne valim siz bana bakar mısınız bakayım? Sizin aşağıda ne halt ettiğiniz beni ilgilendirmiyor. <gülüyor> Ama buranın havasını bozduğunuz aşikar. Vay be! Allah. Senin ağzın da varmış ha? Gidip karnada da ha kılıbak. Çeydem Hanım! Sus bak otur otur dünya da sende. Siz bana kılıbık diyemezsiniz. Devlet memuruna kılıbık diyemezsiniz. Orası mıydı? Allah! Allah! Yedim seni yedim! Yemezsin. Bak nasıl diyorum! Diyemezsin! Kılı bak! Hem de boynuzlu kalabalık! Hayır! Ah, Ay Allah, Allah, Allah. Allah. Allah! Ya şu kadını be! Ah be! Oturma dışarıda olma da şuradan şuraya alın! Allah'ım Allah sen bana Allah kuvvet ver ya Rabbi! Bana bak kudubet karı! Bana bak kudubet karı! Deminden beri şurada susuyorsam terbiyemden susuyorum! Artık nerelerime geldi? Nerelerine? Oraları sen bilirsin! Ya edebinden buradan çeker gidersin ya sardığım gibi sürer atarım Hadi be, sen git kendini at malkondan aşağı Niye kendimi atacakmışım? Korhan bırak beni sen niye gidelim beni tutma dayak yiyeceğiz ha? Ay bırak Korhan'ı ay bırak Ay onun efeliği palavradır Sıkıysa karısına sahip çıkacak Aaa karıma dil uzatma, karıma dil uzatma uzatan uzatacağını uzatacağı kadar uzatmış canım. Bana bakadın sen bu işi uzattığın ama biraz fazla uzattın müsteri adı. Arma niye fıra Ne? O esmer uzun boyluları kastediyorsun değil mi? Ben onun tahkikatını yapmadım mı sanıyorsun? İlkokuldan arkadaşıymış ne var? Çukur Mahalle bizde dondurma tavuk göğsü yemeği lan kadın kötüyor abi düşmüş kemikte. de korpa. Seni korpa. Vallahi vallahi. Tek tek ben bir de böyle çikitti gibi. Ne olasın Bey? Sen de ayakta iş mi tutuyorsun? Öyle de sadece kolbaz ya. Orada bir takım hadiseler yani biz tabii ki şey olmasın diye icamlı şey için şey yapmış şeydenim şey oldu <gülüyor> vay be ne paralar. bu paralar oğlum bir şey öptük de şey öptük de. <gülüyor> Akşamları kapımın önünde al beni içeri, al beni içeri diye yalvarırken böyle yapsın baba. Hadi, hadi akşama gel, hadi. Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın kadın. Allah zaman da senin layığını bilsin kadın. Yazıklar olsun sana yedirdiğin paralar. Bana ihanet mi ediyorsun oh, Allah? Allah'ım ben yedim. Ben yapalım, al bu kafayı. Oh, kafayı oh. Bu kafayı oh, ben yedim oh. Ulan şu apartmanın yarısı benimdi be. İki kat parası yedirdim sana. Doğum gününde bir kat daha verecektim. Naaal olsun. Bir de ortaplar herifin ağzı pastırma kokuyor diyordun değil mi? Şu hale bak. Ay Allah! Im. Allah ım. Bırak, bırak. Bırak beni bırak Korkhan! bırak ya! Bırak, bırak. Bırak. bırak bakalım ne erkekmiş görelim. Erkekliğime merak söyle etmem oğlum. <gülüyor> Şeyler sen manyak mısın bırak. desin kardeşim olur mu ya? Yey! Bak birisi bağırıyor yan mağaya. Geçin oraya! Bu ne? Geçin lan oraya! Aaaaay! Söyün! Konuşmayın! Yönetici benim olan. Bundan sonra benim dediğim olacak. Asansör yıkılacak. Araplar yakılacak. <gülüyor> Kapıcı kesilecek. Kadınlar kısırlaştırılacak. Erkekler yidiş edilecek. Ey dastanım benim bekçiliğini buldu da. Be. Yeni yönetici değil. Yeni bölge valisi be hoş geldin. <gülüyor> Gibi. Ne hoş olurdu hayat buyumaz tadına aha. Ah, ah, ah. Kışın çiçek açsaydı ağaçlar gelin gibi. Yalvardan her yer yazın kar ya sana palpa aha. dünyayı akıllılar yönettiği var Oysa biz yönetseydik neler olurdu neler aa, aa. her gün bayram eğlence her gün pazar paraır oh, oh her gün şenlik festival her gün her şey müzikal Oha oh. Yazık ki akıllılar çoğunlukta her yerde, aha. Yazık ki akıllılar çoğunlukta her yerde, aha. beklettim özür dilerim. Aa, beni çağırtmışsınız doktor bey hemen geldim. Yoksa babam daha mı ağırlaş? Hayır efendim hayır ne münasebet tam tersini babanızda iyileşme alametleri var diye son günlerde. Evet. Dün adeta birdenbire ve tamamen iyileşti. Demeyin. Tabii bütün testlerden geçirdik akıl fikir şuur muhakeme hepsi mükemmel. Ah, sağ olun doktor bey. Ee, yalnız artık babanızın burada yani dillerin arasında kalması doğru olmaz. Onu hemen eve götürmelisiniz. Evet. Bir soru mu var doktor? Ayıo yo hayır. Çok sevindim. Babanız ne kadar uygar ve çağdaş bir insan. İnanın bundan böyle hastam değil dostum. Ve böyle bir insana dost olmak da benim için büyük bir şeref. Yalnız küçük bir sorun vardı. Ne zaman hastalanmıştı babanız? 1980'de 12 Eylül'den az önce, Konya Mitingi'nden az sonra. Demek ki 8 yıl oluyor. Şimdi eskiyi çok iyi hatırlıyor da bu geçen 8 yıl hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bu geçen 8 yılın hikayesini ona yavaş yavaş alıştıra alıştıra anlatmak gerek. Lütfen dikkatli olun. Sakın heyecanlanmasın ve üzülmesin. Anladım doktorum. Ben ayrıca akşam eve de uğrarım. Sağ olun. Rica ederim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür. Ederim. Türkan. Tut <gülüyor> <Canım> kızım. <gülüyor> o kadar da itare içermedi. <gülüyor> <gülüyor> Delilik işte Kızım Kime sorsan Doğru düz bir cevap alamıyorum Ben hasta olalı ne kadar oldu Bir ay oldu mu ee, Bir aydan biraz daha fazla baba Bir aydan biraz daha fazla mı Sekiz sene geçmiş gibi geliyor bana Bu arada ordu yönetime el koydu mu Evet Al bak tabi niye o konya metin görele insan çırıltılamıyor onu gördüm mu da Türkmen neketinde mi çırıltılamıyor? Ama geçti, hepsi geçti. Sen nasılsın kocan nasıl çocuklar nasıl Hepimiz iyi. Oh, nasıl sevindim evimiz de iyi mi? İyi. Oh, hadi bir an evvel evimize gidelim. Kurnamun dili sızlıyor Türkan. Evcasmın evcasmın sen bilirsin evcasmın. <gülüyor> Ah Kevser ah gelene kadar neler oldu neler bir bilsen Vitrinlerdeki eski yazı ilanları görünce babamın nabzı yüksel. Bak şoför Arapça şarkılar çalmaya başlayınca da tansiyonu çıktı Ah şimdi gördün mü? Dur hele dur ha, ha. hele hastaneden eve taksi parası olarak üç bin lira isteyince de tıkandı kaldı Aho! zavallı ee kolay mı hastalandığı zaman maaşı yedi bin liraydı adamcağızın <gülüyor> Ondan hele perişan geldiniz ikiniz de. Ha ha damadını görünce ne yapacak? Ya bak hele şimdi. çocuklarla karşılaşınca ne yapacağız? Biz nasıl alıştık o da alışır bilmiyorum, bilmiyorum ki vallahi. Türkan. Ya. Kalkmış gelin. Efendim. Türkan. Efendim. Türkan. Türkan neredesin? E, e, buradayız. Ay biraz uyanmadaydım. Bir uyandım kendime geleyim diye şöyle bir cama açtım Biz temiz havalandım. Ama bir de ne göreyim gencecik gencecik körpeci kızlar başlarına böyle böyle bir şeyler dolamışlar öyle dolaşıyorlar. Hayrola kızım kapa kulak mı var. <gülüyor> Hay ilahi babacım o bu yılın modası türban. Allah Allah anacığım da türban bağlardı ama o yalnız şurasında böyleydi. Demek yeniden bu doğu. Doğrucu Davut yalancı dolmayı arıyor. Doğrucu Davut yalancı dolmayı arıyor. Tamam. İstemiyorum artık bir sesle getirmek isterim. Tamam. Artık yeter geçti. Bak halüsinasyonlar başladı görüyor musun? Gaybiden sesler duyuyorum. Doğrucu Davut yalancı dolmayı arıyor diyor. Siz de duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Size de mi geçti? Delilikti mi sari? Telsizden gelen seslerdi. Kapattım bitti. Telsiz mi? Evet. Nereden çıktı bu canım? Kim getirdi bunu? Koca. Kocan mı? Heh. Türkan? Ben hastayken sen Hasan'dan boşanıp bir casusla mı evlendin? Ayol niye boşanayım gene Hasan'la evliyim. Bir Hasan sonra niye casus oldu? Niye casus olsun? E canım gizli kabaklı bir işler çeviriyor gibi adam evde telsiz almış. Normal evde telsiz olur mu? Belediye de olur askerde olur bilmem polis de olur. Evde olmaz yasak cezası var çocuğum. Niye böyle yapıyor adam? Deli mi oldu? Hayır politikacı oldu. Halkın sesi halkın sesi deyip duruyor işte baba. Bizim Hasan evet. mı oldu. Evet. Meyhaneyi kapattı mı? Çoktan şimdi müteahhitlik yapıyor bir de din kitapları satıyor. Hasan meyhaneyi kapattı politikaya atıldı taahhüt işleri alıyor bir de din kitapları satıyor. Ben daha iyileşmemişim ben gideyim yatayım. Ben biraz daha yatayım ben. Bilaktır, Selamın hello. Hello? Kim canım böyle senelerine Hüselam daldı içeri. Bu da kim oluyor? Aydemir, torununuz. Valideciğim bu centilmen kim? Büyük baban evladım iyileşip hastaneden döndü. Oh yes, welcome, welcome ve selam. Aleyküm olay. <gülüyor> ne diyor o? Aaa! Gayet iyileşip yuvanıza dönmüşsünüz büyük babacım diyor. Öyle mi dedin? Rahatsızlık benim kulaklarımda da bir şeker bırakmış. Peki net anlayamadım bunu. Sizi tekrar gördüğüm için I'm very good ve mesut. E bir hoş geldin sigarası ikram edeyim. Marlboro Kent, parlament. Aynı zamanda sigara da Sigara ithali serbest. Olur mu canım parasını koruma kanunu vardır ki... ...anayasa değişir, o değişmez. Yanılıyorsunuz sir. Bastırın parayı, dilediğinizi getireyim. Buyurun kartım. Ne yapıyor bu? Export, import, transport. Şimdi her şey ekonomi. Oh yes, Geri heves. Her işin başı para, gayrısı palavra. All right ve amenna. Çılık aaaal, sustur şunu beynim duruştu benim. Hadi prensim sen odana çık, baban gelince inersin. Hay ha? hay, Bye bye. Nay nay. <gülüyor> Hayal dediğim saçlarına saçlarını inek yalamış oğlan hayaldi değil mi? Aynı ile ve de hakikiydi öyle mi? Evet. Oturdun beni. Ay, Kevser gel. Beni oturdun beni. Gel, ben gel. şapa oturacağım. Gel baba. Aa, buldum. Kevser size güzel köpüklü bir kahve yapsın. <gülüyor> Türkan. <gülüyor> beni idare etme çocuğum. Sen küçükken beyin yemezdin ben zorlansın öyle yedirirdim. Bana dilin muamelesi yapma evladım. Her dili bunu söyler ama ben dili değilim. Geçti, gördüklerimden etkileniyorum o kadar. Biraz hassas dünyam var. Abi, i̇çmeyeyim, parpitasyon yapar şimdi bana. Tamam senin hatırın için açık bir çay iç. Çayın var mı evlat? Hangisinden istersin? Lipton var, Earl grey var bir de nasty var. Sen alırım ayağımın altını parçalarım seni şimdi. E ne oldu şimdi baba? Bak şimdi bu da hassasiyetimi anladı ya benim. O da yarım aklından beni işletiyor arkasından istersin. Ne Nesli var? Erken greyi var da bilmem ne var. Seylan çayı da var mı? Ha vallahi o da var. Sri Lanka. Ha? Birinci mi? Birinci vallahi. Köçüne sok kahpe karı seni bak <gülüyor> bak. <gülüyor> Aa. La kus hele. Hani. deme bana. Ne dicim? Alma deme bana. Otur bakayım şuraya. Çabuk şuraya otur. Her şeyi bana anlatacaksın. Ben bu evin reisiyim. Ben senin babanım. Neler oluyor bilmem lazım. Anlat bakayım şimdi bana. Önce bizim bu Aydemir'in nesi var? Her şey var Aman gitti mi çocuk? Ay öyle değil, arabası var, parası var, şarkıcı bir arkadaşı var Bir Amerikalılarla çalışıyor, bir Araplarla O yüzden de biraz muhafazakar, biraz çağdaş, biraz milliyetçi, biraz liberal Biraz da parça et koy, türlü olsun <gülüyor> Maşallah ne kadar yet net yetiştirmişsin bu çocuğu Garip bir sentez ben bu çevşer karısının yaptığı çayı da içmeyeyim ben gideyim yatayım evladım. Hadi ben size çıkarayım. Yok ya, ama yeter artık sana verdiğim zahmet ben koşumu biliyorum, Ama aman. Odayı bulurum canım sen yorulma evladım. <gülüyor> ay ya ay ay ay ay bunlar ne? <gülüyor> bu eciş bücüş da mı hayal değildi? Şebnemle arkadaşları. Niye öyle garip şeyler yapıyorlar? Şimdi bizim altımızda bir işkembeci vardı ya... Onun reklamı mı bu? Onun için mi bumbar gibi giyindiler bunlar böyle boğum, boğum Şimdi o işkembeci yok. Onun yerinde bir cim salonu var. Böyle toplanıp aerobik falan yapıyorlar. Ne aerobik? Aerobik baba. Anne bu büyük babam mı? Şebnem torununuz. Yahu benim hayalimdeki Şebnem mini bir yavru. Bu kız maşallah bir ayda kaçak inşaat gibi gelişmiş. <gülüyor> Aş kalsın seni tanıyamıyordum Seboş. Selam. Sonunda yıktın ha. Ne diyor? Aaa demek iyileştiniz Büyük Babacım diyor. Hmm. Demek ben kendime başka bir tercüman bulacağım. Çünkü kızım çeviri yaparken tahrifat yapıyor. Seboş şey büyük babanın elini öp yavrum. Saçmalama anne. O feodal adetleri hiç tutmadığımı bilirsin. Öpüldünüz. Ne yapıldı mı? Hatice'yi bırakalım, neticeye bakalım. Sen daha iyileşmemişsin büyük baba. Hatice'nin neticesinde ne iyileşmemiş? Evet, tamam babacığım, sonra anlatırım. Çıbansa lokum da... koyun, hemen oldunuz. O ne biçim konuşma öyle, ben sana böyle mi öğrettim ha? <Gülüyor> Fatih adamın aklı karışık. Nedir ne babalar böyle bakayım? Ne var? Çabuk terasa çık. Ama... Türkan! Bu kıyafetle terasa çıkılmaz. Dört tane F16 yapacağız, o da balkona düşecek istemezsin. <Gülüyor> Haklısın, haklısın. Merak etme, üstümüzü de çıkarıyoruz. Aa, o ne demek o? Alışırsın büyük baba. Şimdi moda. <gülüyor> demek hem türban moda, hem anadan ürjan moda. Bakalım kalın bakayım. Çıkma da lan şey, baba. ne var? Beyefendi geldi. Hah. Aman nihayet dilinden anlayabileceğim biri geliyor. Nihayet dilinden a a olmaz. senin olur. Ya yapma. Adam elden gidiyorsun, bana sakin ol diyorsun yavrum nedir bu hal bu Hasan olamaz Hasan'ım nasılsın iyi misin? evladım Elhamdülillah çok iyiyim siz nasılsınız babacığım hoşgeldiniz Alhamdülillah benim yok hoşgördük çocuğum sen bana seni anlat nedir bu hal evet. Ne oluyor şapkan nerede nedir Burhan Süleyman Demirel Burhan Erbakan 99'luk tespit Nedir bu hal bu da mı moda, bu da mı son moda Hayır bu bizim partinin doktorini Türk İslam sentezi babacığım Sen hangi partiye girdin Önce ana yoldaydım sonra doğru vatana geçtim Peki Cumhuriyet Halk Partisi ne oldu? Yaşamını yitirdi. Adalet Partisi? Vefat etti. Milli Selamet Partisi? Darbeka'ya nakli mekan eyledi. Milli Hareket Partisi ne oldu? Titreyerek kendinden geçti. Gömdük şimdi yer altında. Ha, bunlar hepsi ecelleriyle mi öldüler? Ne münasebet babacığım. Tank çarptı bunlara tank. <gülüyor> Hanım... Birazdan arkadaşlar gelecek, lobi yapacağız Yemeğe alıkoymamız lazım, hazırlıklı ol canım. Aa evde hiçbir şey yok, sen aldın mı? Aldım, biraz somon füme balık Yanına kapari, sonra kamember, lavaş kiri Meyve olarak da çikita, manga, avokado, kivi Yahu domates, beyaz peynir, kavun yasaklandı mı bu memlekette? Böyle acayip eciş bücüş şeyler yapmayın evladım, lobi bobi yemin zehirlenirsiniz. Ben hemen falan yaparız, idare ederiz. Ben gideyim yatayım mı? Vallahi müsaade etmem, arkadaşlar gelecekler bir gör, bayılacaksın. Bayılacağım, samimi söylüyorum, bayılacağım. Aman beni affet, ben gideyim Anne çocuğum. Geldi. Ay bağırma kız. Misafirler geldi. Ha. Misafirler geldi, ben gideyim. Çocukları da şey yap, çağır gelsinler, onlar da lobiye katılacaklar olmaz. yavrum, hadi bakayım. Olmaz, çocuklar olmaz, çocuklar bu kıyafetle misafire çıkarılmaz. Söyle şunu çabuk, söyle. Ama alışırız artık babacığım, siz de canım. Ah. niye beni paylıyorsun çocuğum yani nasıl alışın benim bugüne kadar kötü bir alışkanlığım olmadı ki selamun aleyküm Hasan Bey. gülüme evet. evet. maşallah efendim merhabalar efendim efendim size de geçmişler olsun siz sağ de hoş geldiniz efendim, efendim. Ben hoş, hoş, hoş geldiniz efendim şeref verdiniz sağ ol ayağınıza sağlık. ol efendim. Aa. Ya bu bizim bakkal İsmail efendi değil mi? Babacığım olur mu? O bizim belediye meclisi üyemiz İsmail bey efendi. Öyle mi oldu? Hani bir buçuk metre dükkanı vardı, süpermarket diyordu o İsmail değil mi bu? Uçuk İsmail. Maşallah demek zaten ailenizde politikaya atıldınız ulan İsmail Bey oğlu. E, mecburen atıldık beyefendi. Yoksa bu canım memleket acemlerin elinde kalırdı. Çok haklısınız İsmail beyefendi. Kız abi, hakikaten yani şimdi bizim İsmail Bey'in yerinde bir azemi olsaydı işlerimizi tıkır tıkır yürütebilir miydik o? Çok haklısın Aslan Beyciğim. adeta tıkanıp kalmıştık yani. Ama körlerle sağırlar birbirini ağırlar. Ben tanıyorum bu İsmail'i bu adam kaşar peynir kesmez nasıl politikacılık yapacak? Ömrü hayatımda bundan net 500 gram kaşar alamadım. Bir keser 400, bir ilave 650. ...onun yarısı binden kaçar ...kaşar böyle olur... ...bir saatini çıkaramazsın... ...paket olmaz... ...rezil yeter kaşar... ...demek kaşarlandınız... <gülüyor> ...demek politikaya atıldınız diyorum... ...maşallah... Ya. ...bu politikayla ilginiz bilginiz... nereden kaynaklanıyor... Oo. Oo. Oo. ...seans politik mi okudun mu? Aman Refik Beyciğim... ...siz benim gayet engin ve zengin bir devlet tecrübem olduğunu nasıl bilmezsiniz? Devlet tecrübesi mi? E tabi ya... ...ben altı ay bu mahalleye muhtarlık yapmadım mı? Ha oradan lan... Altı ay on beş gün beyefendi... Evet, <gülüyor> Olur, on beşi de var... Ayrıca zaten hepimiz... ...şahsi menfaatlerimizi geriye iterek... ...fedakarca vazifeleri üstlenmeseydik... ...bu memleket nasıl kurtulurdu değil mi? Layıklığı kim korurdu? Avrupa ile olan mesafeyi nasıl kapatır ve muasır medeniyet seviyesine nasıl ulaşabilirdik? Ya. Değil mi arkadaşlar? Tırkan, Tırkan. Bak, bak baban da fark etti, sen de kulak ver bu sözlerime. Bunlar mühim laflar hanım, mühim. Mühim laflar kızım, aç gözünü, uyandır canını, zaman ahır zaman. Sen doymasam, ben doymasam, o doymasa nasıl kavuşur karanlıklar aydınlığa oluyor şimdi. Elin yapanı gelip de şu canım İstanbul'u tarumar etmesin diye biz kendi canımızı feda ettik beyefendi. Ah, İsmail Bey kardeşim, bir İstanbullu olarak sadece candan teşekkürü bir vazife bilirim yani. Hı, Ay siz İstanbul'un neresindensiniz? Göbeğinden baba, göbeğinden. İstanbul bu kadar büyüdü mü, Hı. Trabzon merkez olmuş. Ah, ah. Nerede o canım İstanbul? Hep yabancılar oldu. Lahmacuncılar, kebapçılar, çüngeraklı dondurmacılar. Hayır, böyle beyefendinin vermiyor. de ağzından bal damlıyor. Beyefendi de mi politikacı? Ne münasebet canım? Esas fedakar o. Müteahhit iş ortağım Rıza Beyefendi. Memnun oldum beyefendi. Bende efendim. Efendim bendiniz eskiden devletçiydim. Öyle mi? Evet. Devletçiydiniz evet. demek. E? Atatürk'ün umdelerinden. Kimlerden? Atatürk ilkelerinden diyorum devletçilik. Altı okun biri. Hani devletçilik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik yok mu? Var. Sonradan üçü kaldı, birini de biz aldık. Haa, hayır ben devlet ihalelerine girerdim. Hadi öyle devlet, haa, ha. sizinki devlet kuşu. Nasıl kuş? Konuyor. Nereye? Devlet başa kuzgun leşe. <gülüyor> Devletin malı deniz, yemeyene ne dersiniz? Ne dersiniz? Siz bilirsiniz. <gülüyor> Sonra baktım belediyeler devletten daha zengin. Bu sefer belediyeci oldu. Oh, Şimdi belediye ihalelerine giriyorum. Maşallah. <gülüyor> Halkımıza nasıl hizmetler üretiyorsunuz? Altyapı tesisleri mi? Spor tesisleri mi? Kültür merkezleri mi inşa ediyorsunuz? Canım babacım bize onlardan ya? Bize ne onlardan? Biz niye uğraşalım onlarla? Biz şimdi İstanbul'da üzerine gökdelen dikebileceğimiz uygun arsalar arıyoruz canım. Ha anladım. Küçük Amerika olacağız ya tabii. İstanbul'da da yer kalmadı. Mustafa Beyci, geçti şöyle alayım canım. Tamam. Müsaadenle. Ha, Ay yallar Hasan Beyci. Ya ben senden geçen hafta bin dolar borç almıştım ya. Evet. Bunu mark olarak ödeyebilir miyim? Yapma ya, bana sterlin lazımdı ya. Bak şimdi, bak şimdi. Düşündüğün şeye bak. Sterlini ben veririm ama şubis frank üzerine istatlarız. Sen, sen biraz sonra bu ev basılıyor. Niye? Mahalli polis tarafından basılıyoruz. Bunlar külli ayımlarından ziyade bir de şubis kancası ayol. Döviz alışverişi serbest baba Peki niçin Türk lirasından hiç söz etmiyorlar? Evet Ne oldu? O da Türk dili gibi piyasadan kaldırıldı mı yoksa? Evet. Evladım bu don alta giyilir. Pantolonun üstüne don giyilir mi? Kahpekarı donumu göstereceğim diye üstüne giymiş Dizil olduk Karşı nasıl tutuyoruz şim şimdi Hasan'ın bu rezaleti misafirlere nasıl izah edecek çok merak ediyorum Allah arkadaşlar çocuklarımla iftar ediyorum övmek gibi olmasın ama bizim evde de dört eğilim var nihyar diyor nasıl oluyor kızım tam bir liberal Sıkıya yakatı engelemiyor sorumluluk yüklediğin zaman kaçıp gidiyor Haliberal o mu olma gelince Aydemir sosyal adaleti sosyal yürü çok kuvvetli ne geldi. Olayları daima eline boyuna böyle uzun vadeli incelemeyi seviyor. Güzel. Aydemir? Efendim? Üzerine gökdelen inşa edebileceğimiz uygun bir yer konusundaki araştırmalarını tamamladın mı oğlum? Yes, elverişli birkaç yer buldum. Bravo. Ver raporunu. Van. Van olmaz be, Van uzak. Rıza Beyciğim bu Van o one değil. Bu Van İngilizce bir demek, Van bir. O ne, o ne? Bana ne be? Tarlabaşı. Olmaz oğlum. Tarlabaşı için bambaşka oldu artık. Toz toprak için de orası. Geç orayı. Olmaz orası. Başka. <gülüyor> Ayasofya. Güzel. Güzel. İyi. iyi, iyi. Ayasofya'yı yıktık mı? Cami mi yapalım? Müze olarak mı kalsın? Tartışmaları sona erer. İş bitirmek diye buna derim beyefendi. Evet. Başka. Three, <gülüyor> Top kapısı sarayı. Nasıl? O, bu hepsinden güzel. Manzara nasıl? Manzara. Harika. Ne biner ya? Evet. Zaten eski püskü bir takım binalar neymiş? Topkapı Sarayı. Ha, kurbe, kurbe. Yani yabancılar geliyor, görüyor. Rezil oluyorum. Yerin dibine evet. geçiyorum ya. Yıkarsın kardeşim, yıkar geçersin. Üzerine elli altı katlı bir gökdelen dikersin. Şimdi korkarım, encümenden bazı arkadaşlar bu bina tarihidir diye karşı çıkacaklar. Evet. Bunu da hiç anlamıyorum Rıza Bey ya. Bu ne? bina dediğiniz nedir kardeşim? Bu bina dediğiniz maddiyat değil midir? Evet. Biz maddiyatçı bir parti miyiz? Hayır. Biz maneviyatçı bir partinin çocukları değil miyiz arkadaşlar? Elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Teşekkür ederim. ne Başka oğlum? Taksim'deki opera binası. Ma? En iyi soras. Bütün diğerlerini unuttum bunu yıkarım beyefendi. Ha? Ben onlara kızgınım. Hı. Niye? İki sene evvel bizim maliki çocukların sünnet düğünü için müracaat ettim binayı bana versinler diye. Ee? Vermediler. Ha. İki gün sonra oradan geçiyorum bakıyorum bir ilan. Sigaronun düğünü. Ba, ba, ba, bak bak bak bak bak. bak. Binayı bana vermiyorlar. Sigara binden teferiye veriyorlar ya. bilmem Yıkarım. Tabii. Yıkarım da nedir ismi o binanın? Ee, kültür Merkezi. Tamam anladık da bir şeyin kültür merkezi oluyor. AKM. Evladım, şeyin Aa! kültür merkezi. Galiba Atatürk Kültür Merkezi. Ha. Bravo. Evet. Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıyoruz. Yektir Allah. Siz de Atatürk'ün üstüneğini yıktırmam herifler sizi! Allah! Ben bir doktor çağırayım siz bakarım. Olur mu böyle şey? Nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? İnsan bunu aklına bile getiremezsin. Nasıl söyleyebiliyorsunuz? Nerede hayır. kaldı millet? Hani devlet? Hani tarihimiz? Hani örtünüz? Adetimiz? Her şey para mı? Bağılın hepinizi bağırın ulan! Evet, Daha doğru. seni de bağırın! Doktoru Bey, da bağırın! Doktor. Sen seni bağırın sen doktorum musunuz? Dok do doktor! Doktor hoş geldin, hoş doktor, hoş. çabuk beni buradan getir doktor. Ben burada gördüklerini, doktor. ben burada duyduklarımı senin orada görmedim, duymadım doktor. Sayın seyirciler, az önce ben Kristof Kolomb'um diye ortaya çıkan... ...kısa boylu, bıyıklı, komik suratlı biri var ya, o gerçek Kolomb değil. Gerçek Kolomb benim. O zavallı mahluk benim asistanımdı. Ben başhekimle takışınca Kolomb olmak yasaklandı. Ben yasaklı olunca asistanım "Ben Kolomb'um, ben Kolomb'um" diye ortaya atıldı. Ama Kolomb olmak o kadar kolay değildir sevgili vatandaşlarım. Ben yasaklıyım diye her önüne gelen Kolomb olamaz. Benim Kolombluğum sırasında bütün işler tıkır tıkır yürüyordu. Ama şimdi bakın her şey durdu. Eğer Kolombluğu kendim için istiyorsam namerdim. Sırf bu iyiliği için. <gülüyor> Onun için yasaklar katmalı ve gerçek kolonfluk demokratik bir ortamda sahibini bulmalıdır. <gülüyor> I it Sen so mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani. Bu ne çok mani? Ne Bu gibi işte dünya bize kalacak Bu ne çok mani? tarafından işgal edildi. yazıyor. Televizyonun deliller tarafından işgal edildiğini yazıyor. Güvenlik kuvvetleri alarma geçti yazıyor. Diller televizyon ele geçirdiler. Yayına hazırlanıyorlar. Güvenlik kuvvetleri televizyon binasını kuşatma hazırlığı içinde yazıyor. Diller televizyon ele geçirdiler. Yayına başlıyorlar. Deliller televizyona başlıyor. Aa! Vay annasına sayın seyirciler konumda televizyonu ele geçirdik. Televizyon artık bizim. Televizyon artık deliler yönetiminde. Şimdiye kadar kimin yönetimindeydi? Devri sabık yaratmak yok. Politika yapmayacağız. Dün dün dün, bugün bugündür, yarın gene bugündür. Olağanüstü yayınımıza başlamadan önce yayın ilkelerimizi açıklıyorum. Cap Cof capa masafa, gafa lefa, faydaız. Yaşasın millet televizyonu. Yaşasın Öldürlük! Şimdi çocuk saati! İşte geleceğimizin garantisi çocuklar! Şimdi çocuk saati! İşte geleceğimizin garantisi çocuklar! Hmm. Hey çocuklar nerede be? Çocuklar yok! Niye? Büyük şehirden gelecekleri uçak bileti göndermedik diye anaları babaları darılmış. Ee? Doğudan gelecekler hastalıktan kırılmış. Kuzey'den gelecekler vasıta değiştirmekten yorulmuş. Güneydoğudan gelecekler vurulmuş. Ama bu çok kötü. Çok kötü. çok. Ama neyse her şey bu kadar kötü değil. Güzel şeyler de var. Seyircilerden aldığımız yüzlerce, binlerce telefon, tekrar, mektup, havale, posta, koli yayınlarımızın olağanüstü bir ilgiyle izlendiğini gösteriyor. Ya yeah, biz yaptık mı? Böyle yaparız işte. Şimdi haberler, ne haber? Ne olsun haber? Ne haber? Dün nasılsa bugün de öyle yok bir ters. Her şey düzeninde, yerli yerinde Yine ezan, yine bizan, yine kaza, yine ceza Yine maraza, yine arıza, yine gol kaçırdı Yine de iktidara göre vaziyet, ferah ezan Şimdi DLT Televizyonu Haber Merkezi'nin kazıkladığı haberleri izleyeceksiniz. <Gülüyor> Hale yurt Washington'dan bildiriyor. Temsilciler Meclisi'nin bugünkü toplantısında konuşan Başkan Reagan, temsilcilerin temsil ettikleri temsili beğenmediğini, çok acele yeni bir temsilin provalarına girmeleri gerektiğini söylemiştir. Başkan Reagan'ın engin oyunculuk yeteneğini bilen temsilciler ayakta alkışlarken bu sözleri, Ermeni ve Rum lobisi temsilcileri çok bozulup ayağa kalkmışlar. En büyük oyuncu biziz, başka büyük yok diye avaz avaz bağırmışlardır. Başkan Reagan, Hristos salonunu terk etmiş ve kulak memesindeki kılları aldırmak için memoriyal hastanesine yatmıştır. Bu Başkan Reagan'ın 1987 yılında geçirdiği 128. operasyondur. Başkan Reagan, bundan önce de burnundan kıl aldırmıştı. Alınan kılların hapis olmadığı anlaşılmış, Başkan Reagan'a bundan böyle kılların giderilmesi için ağda tavsiye edilmiştir. Diğer yandan Başkan Regan'ın gelecek yıl İstanbul Festivali'ne katılıcı ve Atını Seven Kovboy isimli oyunda at rolünü oynayacağı öğrenilmiştir. Dünyada kalp transplantasyonunu ilk uygulayan ünlü kalp cerrah Christian Bernard, kendinden 42 yaş küçük sevgilisiyle İstanbul'a gelmiştir. Kalp transplantasyonu konusunda konferanslar verecek ve bir arada mavi bir çocuğa açık kalp ameliyatı yapacak olan Bernard, sevgilisiyle mavi yolculuğa da çıkacaktır. 65 yaşındaki doktor ülkemize ilk gelişinde de başka bir genç sevgilisiyle gelmiş, gene mavi yolculuk yapmıştı. ...Bernard ve sevgilisi biz mavi rengi çok beğeniriz demişlerdir. Bernard'ın bu ziyaretinden yararlanmak isteyen bazı hükümet üyeleri... ...tam bu sıralarda mavi renkle bu kadar ilgili olan doktora muayene olmaktan vazgeçmişlerdir. Bir yetkili Bernard eğer turuncu rengi sevseydi hepimiz ameliyat olurduk demişlerdir. <gülüyor> Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından Kasım ayında başlatılacak olan ayın 15'inde maaş uygulaması... Türk Dil Kurumu'nunca büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Türk Dil Kurumu'nun bir yetkili odacısı bu konuda basına verdiği demekte ayın 15'inde maaş uygulaması Türk diline yapılan büyük bir hizmettir. Türkçe'de iki anlama birden gelen aybaşı deyimi artık yalnızca kadınların muayyen günleri için kullanılacaktır. Böylece dilimizdeki önemli bir anlam kargaşası ortadan kalkacaktır demiş ortalığı süpürerek gitmiştir. Başbakan Özal dün yaptığı referandum gezisinde vatandaşlara hitap etmiş bir durumu ez cümle şöyle özetlemiştir. I am the greatest. No, no, no. Well, maybe. It's now or never. You are always in my heart. Strangers in the night. If you say yes, you are a teress. Please go home. Rıçım amal iş anla en iyi iqdet en şumşun ok. Rıçım... Rıçım amal iş anla en iyi iqdet en şumşun ok. Rıçım amal iş anla ''En iyi, iyi ded, en şümşün ok!'' Birdenbire İbranice öğrendim. Galiba İbranice haberleri dinlediniz. Ters tutmuşum. İbraniceyi unuttum. İbranice haberler dinlemediniz. Şimdi kötü haber alan kaynaklardan bildirilmiştir. Kötü haber alan kaynaklardan bildirildiğine göre Avrupa Konseyi geçenlerdeki toplantısında Türkiye aleyhinde bir kararı oylamış ve karar oy birliğine yakın bir çoğunlukla kabul edilmiştir. Bu kararda milyonlarca Ermeni'yi öldürerek soykırım yaptığımız, yarım milyon Kürdü kestiğimiz ve yurtlarından kovduğumuz, Ege Denizi'nin tamamının Yunanistan'a ait olduğu, Kıbrıs'ı hemen boşaltmamız gerektiği, İzmi Anadolu'yu da bırakıp geldiğimiz yere Orta Asya'ya gidip yerleşmemizin uygun olacağı vurgulanmış. Sayın Cumhurbaşkanımız Avrupa Konseyi'nin son kararı üzerine bir basın toplantısı düzenlemiş, olayın çok vahim olduğunu ve NATO ile ilişkilerimizin bu karar doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Avrupa Konseyi'nin son kararı üzerine bugün bir demek yayınlayan Sayın Başbakanımız, açık ve seçik olayın büyütülmemesi gerektiğini, aslında Batılıların bizi çok sevdiğini, kararda aleyhimizde bir yan olmadığını bildirmiştir. Avrupa Konseyi'nin son kararı üzerinde SHP Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü düzenlediği basın toplantısında iki buçuk saat kadar konuşmuş. Ne dediği yine anlaşılamamış. gün <gülüyor> nasılsa bugün de öyle yok bir terslik her şey düzeninde geldi yeri... Yine nizam, yine kaza, yine ceza, yine maraza, yine arıza, yine suyumuz yok yaza. Yine de. Paziyet, ferah, ferah Arrrrrr İyi akşamlar Günün maçı Fenerbahçe Galatasaray arasındaydı FB sahaya Sarı zemin üzerine lacivert çubuklu formasıyla çıktı GS ise Parçalı neoklasik formasıyla Kaleciler reglankolu balıkçı kazaklar giymişti Hepsi de çok yakışıklıydılar. Hakemler iddiaların aksine çok erkeksi bir görünüm içindeydiler. <Gülüyor> Bermuda şortları ve safari gömlekleriyle dikkat çekiyorlardı. Orta hakem ekstradan aksesuar olarak bir de düdük asmıştı boynuna. <Gülüyor> Çimler à la garçon kesilmişti. Hava Açık maviyeti bulutlar tonsürtondular. <gülüyor> Ay seyirciler çok şekerdiler. Maç boyunca fincanı taştan oyarlar gibi manalı manalı türküler söylediler. <gülüyor> Ve gol özlemini belirtecek enerjik resler yaptılar. <gülüyor> Hoş bir maç oldu Şşt. Hepsi güzeldi. Maç kaç kaç bitti? Ay ona hiç dikkat etmemişim. Ama ziyan yok. Akşama futbolcularla buluşacağım. Sorarım. Ulan Bıyıklı Safiye. Polisler dama çıktı. Güzel. Demek onlar da delirdi. Yok canım içeri girmek istiyorlarmış. O zaman hakkımızda kötü emeller besliyorlar. Evet çekin emeller. Acele edelim. Acele edelim. Hayır, hayır, hayır, hayır. Siz haber, verin, Sayın seyirciler AYT'ye Avrupa Ortak Pazarına girmek konusunda hükümetimizin gösterdiği olağanüstü çabaların getireceği sonuçlarla ilgili sosyoekonomik müzikal bir yorum izleyeceksiniz. Uzun ince bir yoldayız Gidiyoruz gündüz gece AYT'ye girmeyeceğimiz anlaşılınca Hangi ortak pazara gireceğimiz konusunda bir yorum izleyeceksiniz Sayın seyirciler, Deliler Televizyonu programı Eyvah. büyük bir düzen içinde devam ediyor. Eyvah. Şimdi sıra geldi. Ne yürüt ediyorsunuz Eyvah. be ne var? Polisler birinci kata kadar girdiler. O zaman albayı yedi. Evet. Edim vermek yok yayına devam. Yayına devam. Yaşasın Deliler Televizyonu. Yaşasın her TV. dini. Boşaltın ekranı çabuk. Sayın seyirciler ben akıllılar televizyondaki spik eller gibi haybiye laflarla boşa zaman harcamıyorum. Onun için kısa tarafından bir takdim. Bir konu, bir konu. Eee. Sayın seyirciler, sevgili konuklar, bir konu bir konuk programına hoş geldiniz. Sizlere kendim ve hostesim adına... Hostesim nerede lan? Hostesiz program olur mu manyaklar? Heh. Halit Kıvanç'tan kurtarabildiğimiz son hostes. Geç yavrum, şuralarda bir yerde uslu usludur. Çünkü bir program hostesi ne işe yarar ben de bilmiyorum. Evet bugünkü konumuz tarihi bir konuk. 18. Osmanlı Sultanı Birinci ve Sonuncu İbrahim. Yani boncuklu deli İbrahim. Hoş geldiniz Sultanım. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Sağ olasın. İndir ayağını. E Ayağını indir dedim. Aaa tabi koskoca padişahın huzurunda ayak ayak üstüne atılır mı? Hayır! Ya? Halkın huzurunda ayak ayak üzerine atılmaz! Evet. Ben TRT'de ayak ayak üstüne atmayan spiker görmedim de onları taklit ediyorum. Biz ki cihan padişahıydık... ...tahtımızda bile halkın karşısında ayak ayak üzerine atmadık... ...bu ne biçim oturuştur! Biz o devirlere yetişemedik. Padişah görmediğimiz için de işte el attık. Nasıl padişah görmediniz? Siz devlet tiyatrosuna gitmez misiniz? Evet. Ulan sahneden padişahın biri iniyor biri biniyor maşallah. Anlat bakalım şimdi beni buraya niye çağırttınız? Efendim çok ilginç bir kişiliğiniz var. Nasıl ilginç? Yani çok renkli bir yaşantınız varmış. Bu ne biçim renktir ki cimcimeleri güldürür? <gülüyor> Tarih kitapları sizden boncuklu deli İbrahim diye söz ediyor. Boncuklu deli İbrahim diye anılmak için neler yapmışım? Anlat ee, bakalım. <gülüyor> neler yapmamışsınız ki sultanım? Söyleyeceğim ama kızmak yok. Çünkü ben tarihin sesiyim. Öyle tarihin böyle sesi olur. Konuş. Efendim sarayınızın bahçesindeki havuza cariyeleri doldurur çıplak oynaşmalarını seyredermişsiniz. Evet, ne var bunda? Bu şimdi normal bir durum mu oluyor? Siz Hilton Oteli'nin havuzuna gitmiyor musunuz? O başka. Tatil kentlerinde üstsüzleri seyretmiyor musunuz? O daha başka. Ballarda, pavyonlarda, Rümen balelerini, İngiliz balelerini... ...Macar cimnastikçileri seyretmiyor musunuz? O bambaşka. Siz yapınca temiz hava, bol gıda, sağlıklı yaşamda... ...biz yapınca mı delilik? Yıkıl kodoş! <gülüyor> Ama yalnız seyretmekle kalmayıp balıklara yem atar gibi onlara para da atıyormuşsunuz. Siz gazinolara, tavernalara gitmiyor musunuz? Evet Orada dansözleri marul demeti gibi masaların üzerine çıkartmıyor musunuz? Sonra da Tövbe estağfirullah Donlarına, memeliklerine, kumbaraya para tıkar gibi para doldurmuyor musunuz? Siz yapınca çağdaşlık, uygarlıkta biz yapınca mı delilik? Yıkıl mel'um Peki, sakalınıza boncuk dizdirdiğiniz de mi yalan? Külliyen! Ya! Sakal bu, sakal! Berber kapısı mı, deve yelesi mi? <gülüyor> Vaka muhterem validecimin nazar değmesin diye bir boncuk taktığı doğrudur. Valide korkusu. Valideye saygımızdan çıkaramadık, taktık. Ya siz? Biz boncuk takmayız. Doğru, siz boncuk takmazsınız siz kravatınıza inci takarsınız siz ayakkabınıza bile toka takarsınız siz erkekliğin yüz karaları tek kulağınıza küpe takarsınız tek taş yüzükler, şüngeler, zincirler pırlakta saatler takarsınız boynunuzda atlalı gibi madalyonlarla çıngıraklı develer gibi dolaşırsınız siz yapınca estetik güzellikte biz yapınca mı delilik yıkıl in İbrahim'in cinlerini toplama tepesine Tarih kitapları sizden bir de seksomanyak diye söz ediyor. Evet, devam et. Çeşit çeşit macunlar, türlü türlü hocalar, ondan sonra da Gerdek üstüne Gerdek. Bu ne bu? İşte hayatım. Ya. Ama anlatayım da dinle. Biz 16 kardeştik. Yedisi hatun kişiydi. Her kişilerin bir kısmı Allah'ın emriyle terk-i dünya ettiler. Bir kısmı Abim dördüncü Murad'ın emriyle. Dördüncü Murad kimdir bilir misin? Evet Cihan Ünal. <gülüyor> hani attan düştü. Bir padişah attan düşmez. Bu düştü. Bir padişah düşse düşse tahttan düşer. Abim dördüncü Murad'ın emriyle kardeşlerimi kestiler. Sizlerin beş dakika elektriğiniz kesilse deliye dönüyorsunuz. Ya ben neye döneyim? Her an sıra bana gelmekte de yücellat beklemekteyim. Takdir edersiniz ki cellat beklemek, otobüs beklemekten, maaş beklemekten daha zordur. Aklım yerinden oynamış, ben benden geçmişim. O esnada abim dördüncü murat hakkın rahmetine kavuştu. Ailede tek erkek evlat ben kaldığım için apar topar tahta beni çıkarttılar. Çıkartır çıkartmaz da bir erkek evlat YouTube durdular Bir erkek evlat vermedim mi hanedan yatıyor, devlet batıyor. Ulan ben benden geçmişim, ulan ben bitmişim, ulan ben erimişim, ulan ben iş yok. Vay valideciğim vay. Sarayda bu dedikodu yayılır yayılmaz hormon tedavi eder. ...vitamin külleri, sultan şerbetleri, kuvvet macunları, amber hatları derken... ...biz kendimize geldik. Geldik gelmesine de durabilirsen dur <gülüyor> Otomatik topa dönmüşüm. Uçara atmaktayım, kaçara atmaktayım. Kımıldayan'a ateş etmekteyim. Kırpma gözlerini, kırpma. Adamı günaha sokma. Kırpmak kızım, atış menzilindesin. Aslında ateş kes istiyorum, eriyorum, bitiyorum, durmak istiyorum, duramıyorum. Enflasyon gibi inmek bilmiyor hırsım. O hırsla üç tane erkek evladım oldu, üçü de tahta çıktı. Şimdi anladın mı bizimki ne zam paralıktı, nesek somanyaklık. Bizimki devlet hizmetiydi devlet. Amircan resmi muamele. Şimdi gelelim size... Allah vaktimiz dolmuş... Gel kaçıma gel onu sormayacağım... O mevzudaki muvaffakiyetiniz nüfus patlamasından belli... Benim İstanbullu hemşehrilerime iki çift lafım var... Onu söylemeden gitmeyeceğim... Teessüf ederim size hemşehriler... Aşk olsun yahu... 300 senedir bu şehri İstanbul'dan... Ne deliler geldi geçti... Niceleri gelip geçmekteyken... Neredeyse her metrekareye bir tam deli isabet etmekteyken, deli diye beni seçmeniz neden? Nasıl inkisar diyorum size? Bir deli ben miyim? Bu bana revai hak mıdır? Bu vefa mıdır ey İstanbullular? Oğlum Bedrettin, yık şu İstanbul'u! Kaz <gülüyor> taştaş taş taş üstünde konay sağlık meheldir bu İstanbul'a. Esas deli amcam birinci Mustafa'ydı. Adam gerçek deli olduğu için iki defa tahttan indirildi. Ama aç tarih kitaplarını bak... ...Allah Allah, o anlı birinci Mustafa... ...ben boncuklu deli İbrahim. <gülüyor> Bir bunu bilmek bile delirmek için yeter. Ama koskoca tarih... ...net tarihi be, tarih mi yazıyorsunuz siz? Sizin yazdığınız kilikal, dedikodu... muzur neşriyat. <gülüyor> Oğlum Turgut... Tonton çocuğum, sen veletleri muzur neşriyattan kurtarmayı bırak, bizi kurtar bizi. Tanrı cümlemisi beni ve bilhassa seni bu tarihçilerin şerrinden korusun yavrum. Ağabey. Sultan Boncuklu Deli İbrahim, ziyaretçim var oğlum. Valide Sultandır. Malbroyla filayman getirecekti. <Gülüyor> Sonunda yalnız kalabildik. Oyunun başından beri bu mutlu anı bekliyorum. Nihayet açıp göstereceğim. Bu sefer kimse mani olamayacak. Şimdi siz dersiniz ki tam açarken birileri gelir alır bunu götürür. Deli İbrahim bile mani olamaz. Acele yok. Evet açıyorum. Açıyorum. Açtım işte. <gülüyor> Napolyon büfe emirinizde. Ne alırsan kantinin yarı fiyatına. Çocuklar, salamlar, aynalar, taraklar, iğneler, ipli, her şey... Eyvah, birileri geliyor. Dükkanı kapatayım, voltam alayım. Baş hekim görürse canım okur. Çünkü kantini o işletiyor. <gülüyor> Haydi bakalım, acele edelim. Son numara için herkes sete. Son Yaptı binaya girdiler bile. Binaya mı girdiler? Ne istiyorlar, ne istiyorlar bunlar bizden ya? Başarımızı kıskandılar, çekemiyorlar bizi. <gülüyor> Elimizden almak istiyorlar sevgili TV'mizi. Niye? <gülüyor> Düşündüklerimiz, söylediklerimiz, yaptıklarımız işlerine gelmiyordu ondan. Zaten ne demişler? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. O da gider onuncu köye yerleşir. Ya ne? nedir bu akıllılardan çektiklerimiz? Hep ha. onların dediğimi olacak bu. Ne olacak şimdi? Yayına devam! Yayına, Yayına devam! devam. Yaşasın Deliler Televizyonu! Yaşasın Dert TV! Ah ah ah! Bakın bakın taliba kıyamet yakın Bu ne mucize, bu ne bayram Sonunda canlandı düşünen adam Tarihte benden uzun, benden çok Benden derin düşünen yok Çok doğru kaç sene Bütün gün bütün gece Hiç durmadan düşündün Düşündün Şimdi beni iyi dinleyin Ey insanlar dostlar düşmanlar Hepinize çok önemli bir mesajım var Tamam tamam ha babam devaman düşündün Düşünen konuşartı, düşünen adam konuşartı, düşünen adam. Anladım ki her işin başı akıl. Sabah yok, indi. Bir bildiğimiz var elbet. Aklın sonu selamet. Öyle mi? Konuş düşünen adam. Hadi durma, devam et. Akılla buldu insan, tekerleği, ateşi, kesici aletleri. Ama akılla öldürdüler enayiler, yıllarca birbirlerini. İcat ettik, keşfettik akılla geliştirdik uygarlık dünyasını. İyi de, hangi akıllı buldu hidrojen bombasını? Hepsi aklın eseri. Sinema, televizyon, elektronik, füzyon. Tamam da ya radyasyon, enflasyon, spekülasyon, koalisyon? Akıl ile yönettik yıllar boyu dünyayı koskoca milletleri. Pekala akılla mı buldunuz Napolyon'u, Hitler'i? Aklı bile akıl buldu, tüm yolları denedi, insana iyi güzeli sundu. Ve lakin, yarattı acıyı, kötüyü, aklın bile aklı durdu. ettik Fethettik gökyüzünü, sığamadık dünyaya, bir günde gittik aya. Ne yazık ki parçalayıp atomu, çevirdiniz bombaya. Henkit bile akıllı deseniz, sizlere göre değil. Bakın hemen bıktınız. Boşsene! Gerçek akıllıları niye içeri tıktınız? Ama iğden, güzelden, doğrudan yara ilse akıl yaşasın delilik. Bravo. Sevgiden, erdemden yana Değilse akıl Yaşasın delilik Sağlıktan, başarıdan, refahtan yana Değilse akıl Yaşasın delilik, yaşasın delilik Onurdan, gururdan, huzurdan yana Değilse akıl Yaşasın delilik, yaşasın delilik Saygıdan, özenden, güvenden yana Değilse akıl yaşasın veriliği, çocuktan gençten yaşlıdan yana, insandan insandan insandan yana. Değilse akıl yaşasın veriliği, yaşasın.